Muhterem Müslümanlar, elimizdeki mukaddes kitabımız Kur'an-ı Beyan, her devrin insanının anlayacağı bir dille hoşuna gideceği bir edayla, ruhunu okşayan bir hava içinde beşerin muhtaç olduğu hakikatleri anlatıyoruz edasında, havasında, hakikatları dile getirirken ifadesinde Allah kelamı olduğunu beşer tarafından getirilmediği hakikatını da ifade ediyor. Öyle bir kitaba dönün, öyle bir kitaba sarılın ki, sizin bütün ihtiyaçlarınıza amir bulunmanın yanı başında, tereddüt ettiğiniz her noktada, her ayet, her kelime, her makta, Allah kelamı olduğunu size ifade edecektir. Kur'an yolunda yürürken hiç tereddüte kapılmayacak, şübkiye düşmeyeceksiniz, geriye dönme aklınızdan geçmeyecektir. Nerede böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsanız, orada Kur'an'ın bir ayeti, şeytanın başına çakan bir yıldız, bir şahat, bir meteor gibi, şeytanınızın başına çakacak, kendi parlaklığıyla karşınıza çıkacaktır. Bana beşer kelamı diyemezsin diyecektir. Ben Allah'tan geldim diye ilan edecektir. Onun için Kur'an yolu aydın bir yoldur. Ne kanunlar vaz eden insanların, vaz ettikleri kanunların yolunda giden insanların yolu gibi katı, bulanık, nereye gittiği belli olmayan yol, ne de hayalini yaşayan, tasavvurlarının dışına çıkamayan bir kısım mütealistlerin yoludur. O insanı meydana getiren bütün hakikatların manasını ifade eden, bütün hakikatlarına cevap veren, bütün hakikatlarını, insan hakikatlarını tatmin eden Allah yolu ve insan için takdir edilen cennete götürücü en ali bir yoldur. O yolda aydınlık vardır o yolda ümit vardır, o yolda tereddüt ve şüphe yoktur, o yolda her atılan adım cennete doğru gittiği intibaını verir, insanın içinde hasıl eder. O yolun her menzilinde, her dönem içinde Kur'an-ı Mucizül bir şekki, bir şüpheyi izah ettiğiyle insan karşı karşıya gelir. O yol, Kur'an'ın kelimelerinin kandilleri altında tedbir edildiği için, Hayatı ı Kur'an'iye, kelimat-ı Kur'an'iye, huruf Kur'an'iye insanın önünde bir rehber gibidir, insanı ışık tutar. Bir yerde belki mağlup olur bir meselenin altından kalkamazsınız. Öftesinden kalkamayacağınız bir yük sırtınıza tahmin edilmiş olur. Orada Kur'an'ın elinizden tuttuğunu, kulağınıza bir şeyler fısıldadığını, ''Ben seninle beraberim'' dediğini, ''Uçum Allah'ın elindedir'' ifadesinde bulunduğunu duyacaksınız, bunu kalbinize Her bir hayatınızı, içtimai hayatınızı, ailevi hayatınızı onunla tanzim ederken, sizi ondan geçirecek hiçbir mani ve engel tasavur edilemeyecektir. O bütün bunları aşacak, Ufuktan size tebessüm eden bir güneş edasıyla şu alarıyla başınızı, kalbinizi okşayacak, ben buradayım diyecektir. Ve beşerin kendisine teveccüh edip, güneşin şuaları karşısında rehavet içinde ona kendisini teslim edip, terk eden bir insan gibi kendisine beşerin, kendisini terk edeceği günü beklemektedir. Umumi... Beşeri hakikatlarda, beşeri ihtiyaçlarda, Kur'an'ın ayetleri, bu gibi meselelerde hüküm verme olduğu gibi mevzunun başında okuduğum ayeti kelimede de bunu bütün yüzüğüyle, çıplaklığıyla müşahede ediyoruz. İctimai bir derdin üstünü açıyor, yaranın üstünü açıyor, tedavi etmek üzere neşter vuruyor oraya. Siz devcelerinizin libası, giyim elbisesi, çamaşırı, onlar da sizin çamaşırlarınız. Siz onları örtecek, onların nazarını ayar yüzüne bakmadan alıkoyacaksınız. Onlar da size sütrü olacak, ayar yüzüne bakmanıza engel olacaklar. Onlar sizin çamaşırınız, elbiseniz, siz onların elbisesiniz. Aranızda mahrem cereyan eden şeyler olacak bir yönü. Aranızdaki mahrem meseleler, elbisenin altında, çamaşırın altında, vücudun örtündüğü gibi gizli kalacaktır. Siz onlara ait sırlar örteceksiniz, onlar da size ait sırlar örtecek. Zevciyet muamelesi esnasında, muhaveresinde aranızda vakı olan şeyleri siz tespit edeceksiniz, onlar da tespit edecekler. Nebiler, Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti bir hadis-i böyle tespit buyururlar. Gece zevcesiyle zevciyle arasında geçen meseleleri gündüz insanlara anlatan insanlara gevese diye, boş baz diye bakar, öyle ifade ederler. Ali onlar sizi örtecek, sizi sedredecek, ayıplarınızı kapatacak, siz de onların ayıplarını kapatacaksınız. Onlar sizin libasınız, siz onların libası. Mahremce aranızda olan bazı tırlar olacak. Siz onların sırlarını, onlar da sizin sırlarınızı örteceksiniz. Onlar sizin için bir sütledir, sizde kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeheviye vardır. Siz İçinizi onlara boşaltmak suretiyle şiddet şiddet öfkenizi bildirmiş olacaksınız. Mütekabil birbirinize karşı boşalmalar olacaktır. Binaenaleyh onlar sizi tedir edecek, siz onları tedir edeceksiniz. Siz öfkenizle başkasının kafasını yarmayacaksınız, onlar da başkasının kafasını yarmayacaklar. Kuveyi i şehriye yönüyle siz, onlar olmazsa başkalarına saldıracaksınız, Gayri meşru yollara düşeceksiniz. Onlar bu noktada size sütrü olacak, elbise olacak. Siz de olmasanız onlar o yola tapacaklar, siz de onlara sütrü olacaksınız. Hünneli basullekum ve entüm libasullabun. Siz onları sütrü altında hıpsedeceksiniz. Sokağa kalıp insanların masiyete girmesine engel olacaksınız. Herkes kendininkine sahip çıkarsa, bakış yönünden sahip çıkarsa, tutuş yönünden sahip çıkarsa, daha derinlemesine doğru zevciyet muamelesinde sahip çıkarsa, umumi metâ haline getirmezse kimse de günaha girmeyecektir. Siz onlara böyle sahip çıkın, elbisenize sahip çıktığınız gibi, onlar da size sahip çıktılar, elbiselerine sahip çıktıkları gibi. Onlar sizin, siz onların. كُنَّ لِبَعْتُمْ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَعْتُمْ لَهُمْ İnsanlığın içtimai, ailevi hayatına, sadece dört kelimeden ibaret bir cümle içinde ifade ettiği bu büyük hakikatler, arzettiğim huduslar sadece onların mütmel manasıdır. Edifler, veliler, edebiyatçılar bu hususları daha derin, daha geniş olarak Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ruhundan çıkarmakta ve bunlardan bütün istifat etmektedirler. Her zaman, her türlü beşerin, her türlü derdine her zaman derman olabilecek Kur'an-ı Mucizül Beyan, kine zerman olan, deva olan keyfiyetiyle Beşer'in kapısına dikilmiş, yok mu bana müracaat eden diyor. Dertlerini tedavi etme üzere müracaat eden yok mu diyor. Beşer ona müracaat ettiği, onun kudsi ecdane-i ilaçlar aldığı, ona teveccüh edip her derdinin tedavisini onda bulduğu zaman halasa erecek, içtimai salaha uyacak, Allah'ın tevfik ve inayetiyle sarsılmadan, Türkmeden nebilerin, sıddıkların vardı selamet sahiline ulaşacağız. Emni Heman içinde cennete gireceğiz.